Ekoloji politik, insanın ve yeryüzünün ahvali, hazırlığa mey Erol Malçok. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bir ekoloji politikte yine birlikteyiz. Bugün konuğum Gülşah Tırış, merhaba Gülşah hoş geldin. Merhaba Erol, hoş bulduk teşekkür ederim. Evet.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 Çok uzatmadan ben Gülşah'a sözü bırakacağım sevgili dinleyiciler. Gülşah, ekolojik demokrasi kavramını tanımlayarak başlayalım mı? Ne dersin? Olur. Direkt demokrasinin aslında kendisinin ne kadar karmaşık bir mesele olduğunu söyleyerek başlayalım hatta. Evet. evet. Çünkü... Antik dönemden beri demokrasi tartışmaları yapılıyor, hala yapılıyor ve e, her bir demokrasi ideali oluşturulurken aslında mevcut demokrasilerle olan sorunlar öne çıkarılmakta. Ekolojik demokraside de böyle aslında. E, liberal ve temsili demokrasileri e, ekolojik krizin sorumlusu olarak görüyor ekolojik demokrasi teorisi ve bu demokrasilerin e, temellerini, normlarını ve kurumlarını ekolojik bir bakış açısıyla yeniden ele alır ve dönüştürür. En önemlisi de temsil alanını e, tüm canlılığa doğru genişleten bir e, anlayışa sahip. E, temel olarak baktığımızda e, demokratik talepler ile e, ekolojik talepleri tüm canlılığı içerecek biçimde birleştirmeyi hedefliyor. E, bu tüm canlılık dediğimizde içinde işte azınlık toplulukları, Gelecek nesiller, yurttaş olanlar ve olmayanlar, göçmenler, insan dışı türler, nehirler, dağlar, okyanuslar gibi tüm toplulukların, canlıların ve varlıkların temsiliyetini sağlamayı hedefliyor demokratik süreçlerde. Aslında Sovyetlerin çöküşünden sonra artan yeni demokrasi tartışmalarından bir tanesi ekolojik demokrasi. Fakat tabii bildiğimiz üzere ee, ekolojinin politikleşme süreci çok daha öncesine dayanıyor. Sovyetlerden de öncesine dayanmakta. Aslında endüstri devriminden e, itibaren birçok teorisyen, yani işte Fourier, El-Sereglüs, Marx, Kropotkin, e, Hans Jonas, daha güncele baktığımızda Murray Bookchin gibi isimler ve birçok ekolojik hareket aslında mevcut. E, demokrasilerin ekolojik krizi çözemediği fikri üzerinden yola çıkıyorlar ve e, bunun üzerine yeni bir toplum tayyülü ve yeni bir demokratikleşme biçimini savunuyorlar. Fakat dediğim gibi ekolojik demokrasi başlığı altında e, 90 sonrası tartışmalar çok fazla mevcut ve bu e, hareketlerin ve bu düşünürlerin fikirleri üzerine eklenerek gelmiş bir takım tartışmalar var. Üzerinde uzlaşılan e, çok net bir tanımı yok. Tabii ki fakat dediğim gibi çünkü demokrasi çok sorunlu bir mesele zaten ama eşitlik, adalet, yurttaşlık, meşruiyet, sorumluluk, haklar ve yönetişim gibi demokrasinin içermesi gereken kavramlarla ilişkilenen ve bu kavramları birbiriyle bağını kurabilen bir kavramsal çerçeve ekolojik demokrasi kavramı. Ve temsili ve liberal demokrasilerden de farklı olarak bu bahsettiğimiz e, demokrasi kavramlarının içine doğayı, temeline doğayı koruyor koyuyor. Doğayla biz bütün bu kavramların ilişkisini birbirine bağlayabiliyoruz diyor aslında temelde. Aslında hani e, işlediğimiz konu biraz e, programın yapılmasına vesile olan sosyal ekoloji meselesini e, çok kapsamlı bir şekilde işleme noktasında çok bağlantılı oldu... ...ekolojik demokrasi. Bizim için ki e, programın ismi... ...ekoloji politika ama sosyal ekoloji... ...meselesini anlatmaya başlayarak... ...özellikle Murray Bookchin'in... ...sosyal ekoloji anlayışı üzerinden ve... işte ...senin az önce saydığın... ...bazı renkli Furiye'ye kadar... ...giden e, bir Tabii. izlekte... ...bunu anlatmaya çalışıyorduk. Ben bir de şeyi çok önemsiyorum. Mesela tüm canlı yaşam... ...işte nehirler ondan sonra insan dışı varlıklar canlılar bunların e, ekolojik demokrasi de yer alması çok önemli hatta ben bir yazımda şeyden bahsetmiştim e, belki buradan özgürlük kavramına da geçebiliriz insanın gerçekten kendini özgür hissedebilmesi için diğer canlıların özgürlüğünün de e, özgürlüğüne de saygı duyması gerekiyor dolayısıyla hani bunu e, ta ki hani insanın e, Beslenmesinden e, tut da hani vegan beslenmeye kadar giden yani hiyerarşi, hayvan sömürüsü, işte cinsiyet politikaları yani aklımıza gelebilecek birbiriyle ekoloji temelli bağdaşabilecek her konuda e, bir etik tavır alması gerekiyor ki gerçekten özgür olabilsin. Yani sadece özgürlüğü insan, insan ilişkileri üzerinden kurguladığımız zaman bana yarım bir özgürlük gibi geliyor nedense. Öyle hissetmiştim ve öyle yazmıştım. <gülüyor> Dem demokrasi kavramıyla da çok bağlantılı bence özgürlük yani nasıl Kesinlikle. bir demokrasi tabii ki <gülüyor> yani e, özellikle bu aslında e, John Devey adında bir etik filozofu var e, onun şöyle bir ilkesi var, tüm etkilenenler ilkesi. Dolayısıyla biz bunun içine sadece insanı değil doğadaki diğer bütün canlıları, varlıkları, yani doğal varlıkların tamamını kattığımızda tek bir özgürlleşme alanının değil çoklu özgürlleşimler alanının doğduğunu söylemek zorundayız bilim noktada aslında. Çok güzel bence. Bu bu, bu konu çok işlenmeli bence. Yani. Çünkü genelde demokrasi kavramı insan merkezli işlenen bir şey. Evet. Yani bunu tabii ki hani siyasi hareketler de böyle işliyor. Marxist hareketlerin çoğu dahil belki yeni yeni ekososyalizm falan gibi kavramların çıkmasıyla işte ekonarşizmin bir süredir gündemde olmasıyla beraber belki farklı şeyler tartışılıyor ama genelde e, demokrasi denildiğinde insan merkezli bir kavram olarak. Bu çok önemli bence bu nokta. Peki şeyi sorsam ben sana, e, ekolojik demokrasi teorisi kozmopolit bir demokrasi teorisi mi yoksa daha yerel odaklı ya da topluluk odaklı bir demokrasi mi? Ne dersin bu konuda? Um, aslında şöyle, erken dönemde e, ki tartışmaların tartışmalarda. Yani bu 90'lara tekabül ediyor. 90'ların başındaki tartışmalarda ve kavramsallaştırmalarda şöyle bir ayrım var. Çevresel demokrasi, ekolojik demokrasi ayrımı, işte ekoteriterlik, ekolojik rasyonelite gibi kavramlar öne çıkıyor. Ve burada demokrasinin aslında yeşil bir dönüşümü ve e, kozmopolit bir demokrasi anlayışı gibi vurgular var yani bütün dünyanın aslında yeşil bir demokrasiye doğru dönüşümünü e, vurgulayan a, anlayışlar var. Fakat daha yakın dönemde buna hani 2008 sonrası diyebiliriz. 2008 krizi hani yeni bir paradigma çünkü. Artık müzakereci demokrasi, katılım, katılımcılık, doğrudan demokrasi, Adem'i merkeziyetçilik gibi tartışmalar daha yoğun. Doğayı bir bağlayıcı etki olarak koyduğunu söylemiştik ekolojik demokrasinin. Bu bağlayıcı etki ekolojik demokrasiye ilişkin aslında güncel tartışmalara bakmamızı da sağlıyor. Bu tartışmalarda ele alınan bir yaklaşım var. O da yeni materyalizm yaklaşımı. Artık tarihsel materyalizme karşı da bir mesafe koyuyorlar aralarında. Çünkü yeni materyalizm yaklaşımı ekoloji ve demokrasi arasındaki o çoklu bağlantıları görebilmemizi de kolaylaştırıyor. Kısaca bahsedecek olursam aslında yeni materyalizm maddelerin de canlı ve eyleyici birer aktör olduğu ve üretken olduğu kabulüne dayanmakta. Dolayısıyla insan doğada tek başına bir aktör değil, diğer aktörlerden sadece bir tanesi ve diğer doğada var olan diğer birçok şeyle ilişkili ve birbiriyle bağlı bir ilişki biçimi kurmakta aslında. Tıpkı doğadaki diğer her şey gibi. Yani aslında olduğu yere ve yerdeki maddelere özgü bir bağlılık bir ilişki biçimini ifade ediyor bu yaklaşım bize. Çünkü demokrasiye biz neden ihtiyaç duyuyoruz? Birbirimizle bağlı olduğumuz şeylerle e, okurduğumuz ilişkide bir hiyerarşi var mı? Ya da bir iktidar durumu var mı? Biz bu iktidar ve hiyerarşi durumunu demokrasiyle nasıl düzeltebiliriz gibi bir talepten Do, do, dolayı demokrasiye ihtiyaç duyuyoruz. E, dolayısıyla daha küçük ölçekte düşündüğümüzde e, hem ilişkiler daha kuvvetli hem de e, herhangi bir şeye sürece katılım ya da bir karara katılım süreci de daha kuvvetli olacak. Buradan yola çıkarak aslında daha topluluk odaklı olması gerektiği tartışılan en önemli nokta. Yani daha küçük ölçekli topluluklarda ekolojik demokrasinin daha işleyişler. işler olduğunu söylemek mümkün. Ve böyle olması gerektiğini söylemek de e, aslında e, gerekiyor diye düşünmekteyim. Ben buradan şeye gelebilirim. Aslında e, Bookchin'in bu konuya çok kafa yorduğunu gördüm ben. E, okumalarımda ve işte yaptığım programlarda tekrar gözden geçirdiğimde e, evet. şeyden bahsediyor ya hani aslında e, insanın doğaya tahakkimi insanın insan ilişkilerindeki hiyerarşik ilişkilerinden kaynaklanır. Dolayısıyla hani sosyal yaşamın e, da hiyerarşinin çözülmesi ve bir yeni bir özgürlük etiği geliştirilmesi, ekolojik özgürlük etiği geliştirilmesi burada çok temel bir yerde duruyor. Onun için hani e, tabii ki topluluklar, küçük topluluklarda bunun nasıl olabileceği, daha kolay olabileceğini söylüyor. Çünkü gerçekten yüzde Hı -hı. Adem'i merkeziyetçi bir şeyi gerçekleştirmek oradan demokrasiyi gerçekleştirmek daha kolay. Ama bunu mesela bir il veya işte ulus ölçeğine yayın ya da uluslararası ölçeğe yaydığınızda, çok büyük bir coğrafyaya yaydığınızda bu kadar kolay olmayacak mesela. Dolayısıyla orada hani federasyonlar, konfederasyonlar evet. her an çağrılabilir, geri, geri çekilebilir federasyon ve konfederasyon temsilcileri. Burada baya ben güzel bir kafa yorma görüyorum gerçekten. Hani işte ekobölgesel şehirler oluşturmak falan. Hani bu aynı zamanda doğrudan demokrasinin pratik anlamda hayata da geçmesi. Hatta onun söylediği bir şey de var. Hani belki iktidar sana izin vermeyecek ama ona rağmen bulunduğun bölgede bunu hayata geçirebilirsin. Topluluklar, meclisler, işte federasyonlar. Kesinlikle. Ben bunu çok önemsiyorum çünkü. Doğrudan demokrasinin olmadığı yerde gerçekten doğa sömürüsünün biteceğini hiçbir şekilde düşünmüyorum yani. Çok haklı bir yerde buluyorum. Hem öyle hem de gerçekten kapsayıcı bir demokrasi biçiminin aslında bugün ne kadar işe yaramadığını her gün deney, de, deneyimliyoruz. Yani o yüzden e, tamamen yere özgü, yere odaklı e, demokratikleşme biçimlerinin güçlü olması e, bu kişinin de ifade ettiği üzere oldukça önemli ve daha bunun küçük ölçekli olması gerektiğini de ifade ediyordu bu şimdi senin de söylediğin gibi ve e, hani e, esnek bir yapılanmayı da o yüzden hani, gerekirse federasyonlar konfederasyonlar geri çekilebilir gibi bir örgütlenmeyi de e, vurguluyor olması gerçekten e, oldukça önemli zaten hani küçük ölçekli olması şunu da sağlıyor e, o yerelin özgünlüğünü Oradaki karar alma mekanizmalarının Kesinlikle. kendine haslığını falan da teslim etmiş oluyoruz böylece. Hani çünkü e, mümkün olduğu kadar zaten e, merkeziyetçiliğe karşı olmak. Ulu, belki şimdi e, sana yeni soracağım soru da o da olacak ulus meselesi, ulus devlet meselesi. Zaten e, birçok konuda engelleyici olan ulus devlet oluyor. Yani bir bir ulus devlet işte o devletin, o coğrafyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir şeye ta merkezden hiç orayı görmeden bile, belki gitmeden danışmanların aracılığıyla bilmem neyle o hükümet oraya karar verebiliyor mesela. Or yeren halkın hiç sözünü dinlemeden, onlarla herhangi bir istişare yapmadan falan. Dolayısıyla hani merkeziyetçiliğin dağılması, yerellerin güçlenmesi, yerel demokrasinin oradaki... E, topluluklarında o yerel demokrasiyi güçlendirmesi için işbirliği yapması bir araya gelmesi çok önemli diye düşünüyorum ben. Hı hı, kesinlikle, kesinlikle. E, peki şey desek iklim adaleti hani bu meselenin neresinde duruyor? E, aslında iklim adaletine gelmeden şey e, bu meseleyi işlesek ulus devlet sınırları ile çelişkileri konusunda ne söylersin mesela ekolojik demokrasinin? Hı hı. Ekolojik demokrasi kavramsallaştırmasında yani devlete nasıl bir rol biçiliyor mesela? Devlette de bir sorumluluğa davet ediliyor mu yoksa devlet tamamen dışında mı tutuluyor? Sadece topluluklar ve kolektifler aracılığıyla yürümesi düşünülen bir şey mi var? Devlet zaten buna takos koyar diye mi <gülüyor> Evet doğru. Yani aslında önce karşımızda bir sorun var. Hani ulus devlet gibi bir sorun. Hani her ne kadar sermayeyi düşünüp ulus devlet yok artık nasıl diyorsunuz diyenler çıkabiliyor ama bugün hani yükselen sağ popülizm, milliyetçilik, göçmenlik, göçmenlik sorunu ve sınırlar gibi fenomenlere baktığımızda ulus devletin Hani hala orada durduğunu ve giderek de böyle bastırdığını ne yazık ki evet. ee, görebiliyoruz. Ee, liberal ve Aslında liberal ve temsilli demokrasiler de ulus devletin egemenliğiyle organik bir bağ kuruyorlar aslında. Ekolojik demokrasinin amacı da bu bağ, e, sökmek. Çünkü sökmek zorunda. E, çünkü ulus devletine egemenliği e, kendi ulusal sınırlarıyla ilişkili. Evet. Peki şu soruyu sormamız gerekiyor. Ekosistemler ulus devletin sınırlarını aşmaz mı? Elbette ki aşıyorlar. Bu yüzden ekolojik demokrasi ideali ile ulus devlet e, çok ciddi bir çatışma içinde. E, Ekoloji krizi dediğimizde hep şöyle bir vurgu var. A, aciliyet vurgusu var ve... Uçurumdan aşağı gidiyoruz vurgusu var ki gerçekten öyle uçurumdan aşağı gidiyoruz şu anda. Burada şeye değinmek istedim kısaca James Lovelock'un e, bu hipotezini ortaya atan isim James Lovelock'un bir e, tasviri var. Lovelock şöyle söylüyor e, savaş zamanlarında hızlı karar verebilmek için demokrasileri askıya alıyoruz ve e, savaşıyoruz. Peki iklim krizi de bizim savaşmamız gereken bir şeyse, niçin demokrasileri askıya alıp hızlıca teknik önlemleri almıyoruz diyor. Bu bizi e ekotoriterlik dediğimiz başka bir meseleye götürmekte. Ama bu süreçte e baktığımızda bir anda bilinci, yurttaşa ait hak ve sorumlulukları ve o insan-doğa ilişkisi dediğimiz meselede başka bir dengesizlik biçimini yaratabilecek bir mesele. Yani bilinci ve yurttaş ait hak ve sorumlulukları da dışlayan bir mesele. Halbuki e, ekoloji meselesinde hep şunu tartışıyoruz biz değil mi? E, i̇nsanlığın ihtiyaçları ile ekosistemlerin ya da tüm canlılığın ve dünyanın varoluşu var birbirinden asla ayrılamaz. Biz bu yüzden holistik düşünce dediğimiz şeye sürekli tutunmaya çalışıyoruz. E, dolayısıyla bu noktada aslında sorumluluğu sadece devlete yüklemek. Olmuyor. Zaten olmadığını da ne yazık ki deneyimliyoruz. Bu sebeple yurttaşlığın da bir ekolojik dönüşümünün sağlanması gerekmekte. Yani aslında devleti biçilen tek rol diyeyim ki iş, işleri zorlaştırmamak. Bunu söylemek biraz tuhaf ama gerçekten devlet işleri zorlaştırmasın Gördüğü ve... Gördüğü başka işlerimiz Kesinlikle öyle ve aslında tek yapması gereken işleri zorlaştırmadan yerelde daha çok yetki ve özellik alanı açmak, topluluklara daha çok yetki ve özellik ve hareket edebilme alanı açmak. Çünkü bugün baktığımızda gezegenin sınırları dediğimiz gibi ulus devletin sınırlarından çok çok daha önemli. Birçok bilim insanın yaptığı bir çalışmada işte gezegenin dokuz sınırından bahsediliyordu. Dördü zaten çoktan aşılmış durumda ve diğer kalan beş sınırı da bugün hızla aşılmaya devam ediyor. E, fakat e, bugünün hani e, nasıl söyleyeyim pantallaşmış demokrasilerinde hani COP26 örneğinde gördüğümüz gibi ya da diğer COP toplantılarında COP müzakerelerinde gördüğümüz gibi ee, ekonomik ve ticari çıkarlar öncelikli olduğu için e, asla çözüme yaklaşılamıyor. Müzakerelere katılan her ülkede bu kaygı var. Yani e, tabii ki şunu söyleyebiliriz. E, demokratik me mekanizmaların e, daha güçlü olduğu kimi İskandinav ülkelerinde örneğin e, bazı kararlar uyum ve azaltım politikalarına yönelik bazı kararlar çok daha rahat alınabiliyor. Ee, ve tabii ki halkların uyumu onlarda daha kolay olabiliyor. Fakat bunun bir de e, demokrasilerin daha zayıf olduğu ve daha yoksul olan ülkeler boyutu var. Yani e, batıdaki demokrasilerin aynısının alınıp e, bu ülkelere uygulanamadığında Irak gibi bir örnekle gördük. Irak'ta çok ciddi toplumsal ve ekolojik bir yıkım yaşandı. O yüzden e, dediğim gibi e, daha çok e, yerelin or daha güçlü demokrasiye sahip olması, daha fazla özerklik ve yetki alanının olması çok önemli. Devletin senin de ifade ettiğinizlere gölge etmemesi yeter kesinlikle. Ya zaten İskandinav ülkelerde de şu anda gidişat çok iyi değil yani sağcılar evet. adına da işte demokratik şeyler İsveç Demokratları falandı galiba. Onlar böyle böyle bir sağcılık falan İskandinav ülkelerinde yükseliyor. Bir ya aslında ekoteriterlik deyince bana e, şeyi hatırlattı. Ekoteriterlik, ekofaşizmi de hatırlattı aslında. Yani demokratik, e, ekolojik demokratik tartırken buna es geçmemek gerekiyor diye düşünüyorum. <gülüyor> e, şeyi de vardı, yanlış hatırlamıyorsam Martin Heidegger'in e, Blut und Boden, kan, kan ve toprak" onu mesela naziler şeye uyarlıyor. E, Alman kanı ve Alman toprağı kutsaldır. Alman köylüsünün, Alman işçisinin terleriyle sulanan Alman toprakları dolayısıyla en sert ekoloji yasaları, işte hayvan koruma yasaları, ondan sonra doğa koruma yasaları bir, bir anlamda aslında Hitler tarafından çıkarılıyor Almanya'da. Yani evet. ama bu tabii ki işte kendi ulus e, devletinin toprağının. Veya hatta onu işte e, Yahudilerin onu kirlettiğini, ticaret yaparak ya da işte başka bir şeylerle kirlettiğini ki onun Alman e, düşüncesinde daha önceleri de var. Haydiger'den daha önceleri var bu söylediğim şeylerin. Onu da okumuştum. Bu çok ciddi bir tehlike yani. Ekotüri tehlik, ekofaşizm bu, buradan yola çıkmak. E, son e, dakikaya girdik. Nasıl hızlı geçti değil mi zaman? <gülüyor> Evet kesinlikle <gülüyor> yani ben e, bitiririz diye düşünmüştüm ama ben sana soracağım Çok bazı daha var bence bir ikinci programı yapacağız gibi çünkü onlar da e, böyle tartışılacak mevzular zaten bizim program böyle oluyor başlıyoruz işte düşünürken evet. konu konuyu açıyor ve uzuyor e, ve güzel de oluyor bence daha e, keyifli oluyor. E, sana teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Bayağı ben güzel teşekkür bahsederim. ederim. Bir dahaki programda devam edeceğiz. Evet, evet. Çok sevilirim. Tamamdır. Sevgili dinleyiciler, programı bitirirken bir Aurora'dan bir müzik dinleyeceğiz. Parçanın ismi The Seed. Şöyle diyor sanatçı. Bilmiyorum nereye gideceğimi. Büyüyorum kir ve gölgeyle. ışığa ulaştığım Ulaşıyorum mücadeleyle, tıpkı bir tohum gibi. Parayı yemezsin. Hayır, son ağaç devrildiğinde ve nehirler zehirlendiğinde. İki hafta sonra görüşünce de koşacakalım.